Onur Kalenderli Antalya Belediyesi'nin bu alanda ağaçlandırma yaptığını duyurdu. Change.org Taksim Antalya Stadyum Parkı adresindeki kampanyaya binin üzerinde kişi imza atmıştı. Onur Kalenderli paylaştığı metinde Antalya Belediyesi sesimizi duyurdu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bulduğumuz her boş alanda... Ağaçlandırma yapmak görevimiz olmalı ifadelerine yer verdi. Yenişehir Çevre Platformu'nun başlattığı Kirazlı Yayla Mahallesi'nde yapılmak istenen Kurşun Çinko Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı'na karşı kampanya devam ediyor. Change.org Taksim Kirazlı Yayla adresinde. Bugüne dek 3000'in üzerinde kişi imza atmış. Tarım alanlarıyla yeraltı ve yerüstü sularının etkileyeceğini söylenen projeye Yerel Halk da karşı çıkıyor. Yenişehir Çevre Platformu paylaştığı güncellemede maden firmasının daha faaliyete geçmeden köyü yok oluşa sürüklediğini söylüyor. Paylaşılan metinde şöyle denmiş. Defalarca firma için çalışan beton mikserleri köyün tek kalan göleti olan Kamışlı Göle tüm uyarılara rağmen yıkama yaptılar. Firma Kamışlı Göle giden yolu ÇED alanında kaldığı gerekçesiyle kapattı. Başka alternatif yolu olmayan gölete insanların ulaşımı kesildi. Yolu kapatılan Kamışlı Gölü'nün yolu hala kapalı. Yapılan keşifte göletin tamamen kuruduğunu gördük. Tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları göletin kuruması üzerine köylüler çaresizler. Mahsullerini nasıl sulayacaklarını düşünüyorlar. Firma yüzünden yaşanan tüm bu olumsuzluklarla ilgili köyden 75 kişiyle beraber suç duyurusunda bulunduk diyor Yenişehir Çevre Platformu. Change.org Taksim Kirazlı Yayla adresinde. Marmara Üniversitesi eski Nişantaşı kampüsünün özel mülkiyete geçmesi ve buradaki yeşil alanlara bina yapılacağı haberleri üzerine teşvikiye sakinleri ayağa kalktı. Change.org Taksim son yeşil alan adresindeki kampanya bu alanın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kaymalısını talep ediyor. Söz konusu kampüs. İçerisinde sansarlar, kirpiler, kuşlar gibi birçok canlıyı barındıran bir koruya sahip olmanın yanında aynı zamanda deprem toplama alanı olarak da çok iyi bir konumda. Teşvikiye sakinleri başlattıkları kampanyada şöyle demişler. Zengin bir biyolojik çeşitlilik ve onlarca senelik ağaçları barındıran zarar gördüğünde bir daha asla yerine konamayacak bu ekosistem doğal haliyle korunmaya alınması gerekirken yerine inşaat yapılması kabul edilemez. İstanbul depreminin gitgide yaklaştığı bu dönemde mahalle sakinleri olarak deprem toplanma alanlarımızı korumak zorundayız. İstanbul'un az kalan yeşil alanlarından ve deprem toplanma alanlarından birine sahip çıkmak için siz de imza atabilirsiniz. Change.org Taksim son yeşil alan. Muhammed Kaban'ın başlattığı ve Change.org Bursa Kokuyor adresinde yaklaşık bir yıldır devam eden kampanya... Çevreye kötü koku yayan Hamitler Çöplüğü veya diğer adıyla yeni kent katı atık alanının temizlenmesini talep ediyor. Bölge sakinleri katı atık tesisinden yayılan kokunun zehirli gazlara da işaret olabileceğinden endişeli ve belediyeden bir an önce adım atmasını istiyor. Kampanyada Hamitler Çöplüğü'nün giderek yerleşim yerleri içinde kaldığı için bu olumsuzluktan yüz binlerce insanın etkilendiğinden söz ediliyor. Kampanyada bugüne dek önemli adımlar da atılmış. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Muhammed Kaba seçimine katılan tüm adaylara seslenmiş ve bir söz istemiş. Seçimi kazanan belediye başkanı Ali Nur Aktaş da bu alanın botanik parka dönüştürüleceği kent merkezinde bulunan hurdacıların da şehir dışına taşınacağını açıkladığını söylüyor. Henüz bir adım atılmadığı için şu anda kampanya devam ediyor. 4000'in üzerinde imza var. Yakında imzalar belediye başkanına elden teslim edilecek. Siz de kampanyaya destek vermek isterseniz change.org/taksim-bursa kokuyor adresinde. Vildeba gönülleri uzun soluklu bir mücadele içindeler. Vildeba korusunun belli bir bölümünün Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmesi üzerine bir kampanya başlatmışlar. change.org/taksim-vildeba-korusundan-elinizi-çekin adresindeki kampanya bu ön tahsis işlemine neden karşı olduklarını şu şekilde açıklamış. 2006 yılında İstanbul Milliyeti Müdürlüğü ile imzaladığı protokol aracılığıyla bakım, onarım, temizlik ve güvenlik işlerini üstlenen Üsküdar Belediyesi sayıları hizmetlerden hiçbirini yapmadı. Valdebağ gönüller olarak protokol aleyhine açtığımız dava sonucunda Danıştay 2011 yılında protokolünün iptaline karar verdi. 2009 yılında Üsküdar Belediyesi cross şampiyonluğusu yapma bahanesiyle koruyu dozerler sokarak yollar açtı, mevcut yolları genişletti Diye böyle devam ediyor anlaşılan Validebağ gönüllüleri çok dertli ve koruyu yapılaşmaya açıldığını düşünüyorlar ve korunun sit özelliğini yitirmesine neden olacağından endişe ediyorlar. Şayet siz de Validebağ gönüllülerine destek vermek isterseniz Change.org Taksim Validebağ korusundan elinizi çekin adresinde. Ben Uygar ismi, Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Ayr sizlere sağlıklı bir çevrede.